harifeti var. Şimdi ehl Sünnet ne diyor? İman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir, artar ve eksilir. Doğru mu? Bizim tarif. Şimdi mürci, hariciler diyor ki, e, haricilerin tarifinde de şu var. İman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel ama artmaz ve eksilmez. Anladın mı? O yüzden e, tarifin yarısında muvaffakat, yarısında mukarifet var Ehl-i Sünneti. Muvaffakat ettikleri yer şurası. Diyorlar ya onlar, iman kalb ile tasdik dille ikrar azalarla amel bak buraya kadar hemfikiriz ama diğer kısmında mukarifet ediyorlar çünkü diğer kısmında evli sünnet ne demişti iman artar ve eksilir ama hariciler diyor ki iman artmaz ve eksilmez çünkü eğer hariciler iman artar ve eksilir derse kökten mezhepleri yıkılır o yüzden bunu kesinlikle demek istemiyorlar ve demiyorlardı kabul etmiyorlardı çünkü neden haricilere göre ne demiştik az önce imanın bir kısmının gitmesi hepsinin gitmesini gerektirir o yüzden bunlar iman eksilmesi diye bir şey olamaz İmanda eksilme yoktur. İmanın bir parçası gitti mi hepsi gider. Yarım marım iman olmaz veya e, e, imanı eksik, imanı az diye bir şey yok yani. Tamam mı? Evet, evet. Peki şimdi o zaman e, haricilerle burada ehli Sünnet'in aralarındaki e, tarif noktasında veya imanın usulü noktasında ince farkı anladın değil mi? Evet. evet. Ancak mürciye gelince bak şimdi Mürciye gelince dedik ki az önce, mürciye ters tepki olarak çıkmıştır haricilere. Tamam mı? Ve diyorlar tamam. ki bunlar, iman masiyetle yani günahlarla eksik, eksilmez. Çünkü neden? İman bir bütündür. İman bir bütündür. İman bir bütündür ve günahlar imanı eksiltmez. İman günahlarla yaptığın kötü amellerle iman eksilmez diyorlar. Ve mürciyeler aralarında icma etmişlerdir ki Ahmet bak şimdi. Mürciyeler Ebu Hasan el-Eşhari'nin de Ebu Hasan el-Eşhari var. Bunun Makalatul İslamiyin adlı kitabı var. Ehli bidat olsun, selef alimleri olsun. Aralarında icma etmişlerdir ki Ebu Hasan el-Eşhari'nin bu kitabı ümmet arasında fırkaların görüşlerini en böyle ilmi anlatan, en doğru anlatan kitaptır bu. Şimdi fırkaların görüşü hadisle, ayetle, Öğrenilmez değil mi fırkaların görsü? Çünkü e, anlatabiliyor muyum? Yani bu fırkaların görsü sonradan çıkmış insanlar bunlar. Bu fırkaların kimilerinin yazdıkları kitap var. Ya kitaplarından öğrenirsin onların akidelerinin ne olduğunu. Ya da e, fırkalar hakkında geçmişte bazı e, ümmet tarafından kabul görmüş alimlerin kitaplarıyla öğrenirsin. Mesela bunlardan bir tanesi İbni Hazım. El Fisal vardır. Mesela e, Bagdadi'nin El Farku Beyne El, -Farpu, e, Beyn -el vardır. İşte Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin Makalatul İslamiyyin vardır vesaire. Bu tür kitaplardan öğrenirsin fırkaların görüşlerini. Tamam mı? Hatta i̇bn Teymiye bu Makalatul İslamiyyin kitabını çok övüyor. Şu manada övüyor. Yani fırkaların görüşlerini, tamam mı? İyi e, bilen bir alim bu Ebu Hasan'ın Eş'ari ki bu Eş'ari meselenin şeyidir. E, e, görüşleri, bütün fırkaların görüşlerini iyi bilir genel olarak. Tabi eksiklikleri var kitapta. Mesela Selef'in şeyini tam anlayamamış mesela bazı noktalarda vesaire. Ama genel olarak e, fırkalar hakkındaki en önemli kitaplardan bir tanesi e, İslam'da yazılmış kitaplardan bir tanesi hangisi de dersen makalatul İslamiyin denir. Tamam mı? Şimdi Üçü Ebu Hasan'ın Eş'ari nasıl? Türkçesi de var galiba bu kitabın abi değil mi? Bu, kitabın Türkçesi, bu kitabı Türkçe'ye çevirdiler. Evet. Bunu tabii çeviren böyle e, dini yayınlardan çıkmadı. Yani böyle e, din adına kurulmuş bir yayın evi değil. Yani böyle her türlü kitap basan, felsefe tarihi adı altında falan Bastılar bunu. E, ta tavsiye edilir mi? Tavsiye edilmez şu anda. Millet daha kendi akidesini öğrenmesi lazım. Çok eksikleri var insanın. Onları hiç anlayamazlar. A çok ağır bir kitap yani. Tamam hmm. mı? Şimdi almamak lazım. Ancak akideyi bileceğin Bazı fırkaların görüşü hakkında temel alacaksın ki onu ileride anlayabilirsin. Tamam hmm. mı? Zaten o dereceye gelmiş bir insan, Arapça öğrenmiş bir dünya kadar ilimde mesafe kat etmiş olacak ki onları öğrensin yani. Tamam. Hmm. O yüzden... Ben birçok yerim, mesela anlayamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Tamam, yavaş yavaş anlayacağız inşallah. Evet. Ancak diyoruz ki Ahmet bak mürciyeler ne dedik? Haricilere ters tepki olarak çıktılar. Ve dedik ki bu e, mürciyeler aralarında icma etmişlerdir ki iman artmaz. Şey iman masiyetle eksilmez ve bunlar aralarında icma etmişlerdir ki bu mürciye. Neden aralarında diyorum? Şimdi deminden söylediğimi de unuttum aklıma geldi. Ne dedik biz? Ebu Hasan el-Eşari Makalatul İslamiyin Abdullah es diyorlar ki, diyor ki mürciye arasında mürciye fırkası arasında 12 taifedir. 12 grup bunlar tamam mı? 12 tamam. farklı görüş. Ama bu 12 farklı görüş şun. Aslı 3, 3 veya 4 görüş diyebilirsin en fazla. Diğer o işte geri kalan sekiz tanesi falan bu üç dört görüşten türemedir. Aslında ilmi tahkik ettiğinde on iki tanedir ama asıl böyle baş olarak tamam mı? Veya liderlik olarak artık ne isim vereceksek dört grup veya üç grup veya dört grup diyebiliriz en fazla. Tamam onlar anlatacağız. Aslında üç dersen olur dört dersen olur. Bunun sebebi gelecek ileride tamam mı? İşte bu on iki fırka diyelim mürciye veya dört fırka diyelim asıl grup olarak. Yani ne olursa olsun sonuç önemli değil. Bu, bu, bütün bu taife, mürciyenin bütün bu taifeleri, bu 12 taifede arasında şu noktada icma etmişlerdir. Amel imandan cüz değildir. ehl sünnete en yakın mürciyeden tut ki bu Ebu, e, e, Ebu Hanifi Hamad bin Süleyman vesaire. bu iman noktasında mürciyet-i diyoruz biz onlara. ehl sünnete en yakın olanından tut. en ehli sünnete en uzak olan mürciyeye kadar hepsi aralarında icma etmişlerdir ki amel imandan cüz değildir. Ancak Ahmet çok önemli bir nokta var ve gözden kaçırılan bir nokta. Şimdi baksana bir soru soracağım. Mesela karşındaki seni mesela bir mürcü olarak düşünsak haşa Yani örnek babında. Seni mürcü olarak düşünsak Ahmet. Şimdi biz ikimiz aramızda bir dini münakaşa yapıyoruz imanla alakalı. Ben sana diyorum ki Amel imandan cüz mü? Sen ne diyorsun? Değil. Değil. değil diyorsun. Değil. Tamam. Peki, e, devam ediyorum. Diyorum ki Ahmet, sen şimdi mürciye olarak görüyor musun? Diyorum ki, peki Ahmet, bir adam Allah'tan... Peki, o zaman ameli terk ederse bu adamın hükmü nedir? Müslüman bir Evet, mü, İmanı kamildir. İmanına hiçbir zarar vermez. Değil mi? Mürciyesin ya sen. Ha? Hı hı. Tamam. Biraz sesli olursan sesin az geliyor. Tamam. tamam mı? Ha. Peki... E, o zaman amelin terki imana zarar vermez dedin. Doğru mu Ahmet? Doğru hocam. Peki sana yeni bir soru soruyorum. Senin helak olacağın bir soru. <gülüyor> <gülüyor> yani sen de anlatayım mı mevzuya. Peki bir insan Allah'tan korkmazsa hükmü nedir Ahmet? E, kafirdir. Sevmezse? Allah'ı sevmezse? Sesim geliyor mu? Ahmet ses var mı? Peki bir insan Allah'ı sevmezse Ahmet hükmü? Evet, e, kafirdir hocam. Kafirdir, peki tamam. E şimdi, e, mürci az önce ne demişti? Amel imana zarar vermez. Evet. Amelin terki. E peki Allah'ı sevmek amel değil mi? Amel kaç E sen kafir olur dedim mürci olarak az önce. Kendinle evet. çeliştin. Ha? Evet hocam. Şimdi ehl-i amel imandan cüzdür derken bak şimdi buraya ince yakala şimdi. Zahiri ameller mi diyor? Kalp amelleri mi diyor? Dediğim, amel, diyor. amel diyor. Peki am amelin için hangisi girer? İkisi de giriyor. E Umum. Değil evet. mi? Mesela Allah Kur'an'a öyledi felâ tekâfûn ve kâfûnim kuntum mûminin. Onlardan korkmayın, benden korkun eğer mümin iseniz. Bak şimdi imandan sayıyor korkuyu mesela değil mi? Demek bunların hepsi imandan. Evet ne yapacağız Ahmet? Mürciye hani mürciyenin helak olduğu nokta oldu değil mi? Ama olmadı aslında. Neden olmadı? Çünkü mürciyelerin mürciye fırkası dedik ya, 12 fırka. Bunların büyük bir kısmı hani biz ilk derslerimizde de söyledik. Dedik ki Allah Kur'an'da ne diyor? Bir topluluğa e, kin duymanı size adaletsizlikten uzaklaştırmasın. Şimdi biz burada Uzaklaşmayacağız. Fırkanın görüşü neyse onu söyleyeceğiz. Ve diyoruz ki mürciye fırkasının çoğu büyük bir kısmı kalbi amelleri imandan sayıyorlar. Diyorlar ki kalbi ameller imandandır diyorlar. Evet, evet. Aksi halde Ahmet. Allah'a inanmak amel mi? Amel. Amel, kalbi amel. Eğer sen ameli imana sokmasan o zaman Allah adam Allah'a inanmasa da olur. Çünkü ameli imandan yüzdünlüyün yani. adam. Biraz ne oluyor meseleler karışıyor. Allah'a sevmese de olur. Allah'a korkmasa da olur, değil mi? Ha. O zaman diyoruz ki mürciyelerin büyük bir kısmı, hepsi değil bak, mürciyelerden öyle sapık insanlar var ki, öyle sapık gruplar var ki kalbi amelleri dahi imandan çıkarıyorlar. Bunlara hulatul mürciye denir, mürciyelerin aşırıları, hulatları. O yüzden diyoruz ki, mürciye haricilere ters tepki olarak çıkmıştır ve demişlerdir ki, icmaen aralarında iman günahlarla eksilmez. Ve aynı şekilde bütün bu mürciye taifeleri aralarında icma etmişlerdir ki amel imandan cüz değil. Ancak bunların büyük çoğunluğu yani bu mürciyelerin büyük kısmı kalp amellerini imana sokmaktalar. İmanın müsemmasına kalp amellerini dahil etmektedirler Diyorlar ki amel imandan cüz değildir derken kasıtları azalar ile amel imandan cüz değildir diyorlar. Yoksa kalbi ameli onlara sorduğun zaman... Onlar derler ki kalbi ameller imandandır. O yüzden mürciye amel imandan değildir derken onların bu konudaki kastı azalar ile amel. Ama selef amel imandandır derken hangisini sokuyor Ahmet? Hem kalbi amelleri hem de azalar ile amelleri. Tamam mı? Çünkü amel umum manadır. ikisini de alır. Onlar aynı şekilde icma etmişlerdir ki iman artmaz ve eksilmez. İman tek bir cüzdür tek bir cüzdür. Cüzlere bölünmez. Parçalanmaz. Cüzlere, kısımlara bölünmez. Tamam mı? Ama ehl Sünnet bütün bunlardan beridir. ehl Sünnet diyor ki amel imandan cüzdür. Artar ve eksilir. Tamam mı? Şimdi, biz demin az önce ne dedik? Ahmet dedi ki, mürciye Ebu Hasan el-Eşharin makalatul İslami'nde dediği gibi 12 fırkadır. Ancak eee şey yapacak olursak meseleyi mesela e, ana kalıplar olarak verecek olursak deriz ki biz bu 12 fırkayı 3 fırka altında toplayabiliriz. Çünkü aslında 3 veya 4 fırka altında toplayabiliriz. Çünkü aslında mesele indiğin zaman diğer o 3-4 fırka dışındaki fırkalar da mürciye fırkaları da aslında bu sayacağımız 3-4 fırka içinden doğup da bu kadar olmuştur. Tamam mı? Hı. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. 4'e bölelim. İlerde de 3'e böleriz. Çünkü aradığında bir nokta var. Şimdi oralara girmeyelim. Şimdi, mürciyelerden birinci tayfe ne demiştir Ahmet? Mürciyelerden öyle tayife çıkmıştır ki, diyorlar ki bunlar iman sadece sözden ibarettir. Bak şimdi lafsa bak. Küfre bak. Diyorlar ki iman sadece lafızdan ibarettir. Sözden ibarettir. İman kesinlikle imanın azalar ile amelle veya Kalp ile hiçbir alakası yoktur imanın. Kalple inanmayla, kalple, kalple veya azalarla hiçbir alakası yoktur diyorlar imanın. İman sadece sözden ibarettir. Evet. Tamam. Bak düşün. imanı kalbe bile kalple bile alakasını nef ediyor bunlar. O kadar aşırılar bunlar. Evet. Tamam? Peki bunlar kim Ahmet? Hiç duydun mu şöyle bir fırka? Kerramiye? Evet duydum hocam. Kerramiye. Bunların lideri kimdir? Aklında mı? Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani. Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani fırka ismini oradan almıştı zaten Kerramiye diye. Tamam. Bunlar diyorlar ki iman sadece sözdür. Ve iman kalpte ve az, yani imanın kalpte ve azalarda yeri yoktur. Bunu söyleyen Mürciye'nin Kerramiye Fırkası ve bunların lideri bunların imamı Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani. Ahmet bak sakın unutma, muhaliflerin görüşlerini bilmeden, muhaliflerin görüşlerini ezberlemeden, fık etmeden, tamam mı? Tamam. Kendi akideni anlayabilirsin, bunda bir sorun yok, tamam mı? Ama şöyle bir işkar ol ileride, ileride gelecek şüpheleri defetme adına zorluk çekebilirsin. Çünkü adam hiç ummadığın anda muhalifin bir e, e, şüphesiz cevabı gelir, bu seni rahatsız edebilir. E, şey yapamadığın zaman, e, zihnini kurcalayabilir, şüphe sokabilir kalbine, anlatabiliyor muyum? O yüzden Aynen. bunlarda mutahassis olmaya çalış, ezberle, bu isimlere ezberle, Muhammed İbni Kerramı Sistani kimdir ezberle bunu, Çek, ezberle, bu ilim hepsi ilim, tamam mı, bunların görüşleri ne, mürciye kaç fırka, tamam mı, ana fırkaları kaç tane, Görüşlerine, ne, neyi kime delil getiriyorlar, hangi alim hangi kitabında e, bunun böyle olduğunu söylüyor, atıyorum mesela dedim ki, e, mürciye 12 fırka, bunu kim söylemiş, Ebu Hasan el Eşhari, e nerede? Makalat-ül Ne demiş? Mürci 12 fırka. Bunları böyle ezberlemeye çalış. Aklında tutmaya çalış. Tamam mı? Tamam. Bu görüşleri meseleleri tahkik et. Çünkü karşı tarafa anlatırken de karşı tarafı mutmayın dersin en azından. Yani şu manada mutmayın olsun. En azından ilmi olarak bir şeyler serdedersin. Atabiliyor muyum? Ve ilim talebesi için bu lazım. Tabii ki avam için bu lazım değil. Biz şu an ilim meclisindeyiz ve ilim talebelliği adı altında konuşuyoruz. Tamam mı? O yüzden bunları söylüyoruz. Yoksa e, her insanı bu, bunu yap, e, demen hoş olmaz yani. Tamam mı? Yani abes olur yani. Her sana kalkın bu fırkaların e, görüşlerini, ezberliğini, bu din bu fırkalarla hiçbir alakası yok. Din Kur'an sünnettir. Bu bize yeter. Hiç bunlar olsa da olmasa da biz Kur'an sünnetle amel cennete giriyoruz. Orası öyle. Ama bazı insanların bunu yüklenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? E, bidat fırkaların karşısında durabilmesi için. Anlatabiliyor muyum? Hani tabiri caizse bu farz-ı olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü maalesef maalesef ne zaman ki bu fırkalar çıktı, evru sünnetten bazıları bunlara karşı cephe almayı, bunlara karşı reddiye vermeyi üstlendi kendilerini. Tamam? Bundan dolayı. Evet. O zaman birinci taifene dedi Ahmet. İman sadece lafından ibarettir. sadece lafından ibarettir. Ve imanın azalar ile amelle veya kalple bir alakası yoktur diyorlar. Evet. Bunlar Kerramiye, Muhammed bin siz sizistan. Tamam? Bunların ikinci taifeleri var bu mürciyelerin. Bunlar da diyorlar ki iman sadece bilmekten ibarettir Ahmet. Evet. Bak bilmekten ibarettir. Bunu söyleyenler kim? Cehmiye fırkası. Cehmi ibn Safvan değil mi biliyorsun? Evet. Cehmi ibn Safvan. Cehmiye fırkasının görüşüdür bu da. Çünkü Cehmiye de bir mürciyedir. Tamam mı? Tamam. Mesela Cehmiye iman noktasında mürciyedir. İsim sıfatlar noktasında muaddiledir vesaire tamam mı? Tamam Aha. İşte e, kader noktasında cebriyedir. Gibi. Tamam mı? Ha. Ama şimdi diğer isim sıfat kader falan onlara girmiyoruz ama e, aklıma geldiği için söyledim. Yani, ama şunu bileceğiz. E, cehmiye iman noktasında nedir? Şimdi mesela kerramiye sadece imandan mı konuşmuş? Dinin bir, bir sürü mevzularından konuşmuş. Desen hı. ki kerramiyeler imanda hangi görüştendir? Hangi fırkadandır? Dersin ki hı hı. Değil mi? Peki desen hı hı. ki cehmiye iman noktasında hangi fırkadandır dersin ki cehmiye evet. Tam bunun gibi evet. ama desen ki mesela mutezile iman noktasında hangi fırkadandır dersin ki haricilere yakın bunun gibi evet. anlatabiliyor muyum evet. şimdi e, o yüzden biz dedik ana iki tane mezhep var ehli sünnete muhalefete olan hariciler ve mürciyeler tamam mı ve bir sürü fırka e, işte kerramiye fırkası cehmiye fırkası mesela mürciyelerdendir iman noktasında evet. buna aslında ettedâkulul akadi ilmi derler rahmet buna Tedakül akredi, yani akidelerin birbirine girmesi. Bu başlı başına ilimdir, çok zordur. Bunu herkes şey yapamaz. Yani işte, işte diyorsa ki mutezile, kaderde de şudur, iman da budur. İşte isim sıfatta şudur, şunda da çok şeydir. Anlatabiliyor muyum? Zordur ve e, karışıktır yani. Bunlara çok dikkat etmek lazım. İyi böyle okumak lazım. Sık sık tekrarlamak lazım. Ki bunlar akılda tutulsun, e, gellesin kafaya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi diyoruz ki ikinci taife, mürciyenin ikinci taifesi diyorlar ki iman marifetten ibaret Bilmek. Sen bildin mi yeter. Allah'a bil yeter. Bak bil sadece bilmekten Allah'a bil yeter. Allah diye bir varlık var. Bil yeter. Tamam mı? Diyorlar ki iman bundan ibaret. Bunları söyleyenler de cehmiyeler. Tamam mı? Peki Ahmet bunların kavlinin sonucu nereye çıkarıyor biliyor musun? Bunların bu kavline göre iblisin ne olması lazım? Yani, mümin olması lazım. Neden? Çünkü iblis Allah'ı biliyordu değil mi? Evet hocam. Allah'ı biliyordu. Bunda buna yani iblisin Allah bildiğine dair hiçbir fırka var mı aklında buna muhalefet eden? Yok. Hayır. Ha. İblisin Allah'ın bildiği, Allah'ın bildiğini herkes biliyor. Tamam mı? Ha. Bunların kavmine göre o zaman iblis tam bir mümin olmuş olur. Buradan otomatikmen zaten mesleklerinin batılığı ortaya çıktı değil mi bunların? Evet hocam. Peki bir de üçüncü taife var Ahmet. Tamam mı? Bunlar da diyorlar ki bak şimdi. İman sadece tasdikten ibaret. Doğrulamaktan ibarettir iman. Yani doğrulamak ney? neyin zıttı? Yalanlamanın zıttı. Yani sen Allah'ı yalanlama, doğrula, iman budur diyorlar. Evet, hocam. Tamam mı? İman tasdikten ibarettir. Bunu da söyleyenler kim? Eşarilerin mutaakhirleri. Yani eşarilerin, eşariler de arasında grup gruptur aslında. Mesela eşarilerin ilkleri var ve sonradan gelenleri var. Evet. Tamam mı? Mesela ilk gelenleri ile sonradan gelenleri arasında fark var. İman noktasında, isim sıfatlar noktasında bile fark var. Mesela ilk eşariler Allah'ın açta olduğunu kabul ederlerdi biliyor musun? Evet hocam. Ve haberi sıfatları kabul ederlerdi vesaire. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden diyoruz ki bu hani iman tasdikten ibarettir diyen bu üçüncü e, mürciye fırkasının sahiplenen kimdir? Bu e, görüşün kavrini eşarilerin sonradan gelenleri. Bunlara mutahhir diyoruz. Mesela eşarilerin mutakaddimi desem ne anlaşılır? Yani ilkleri demek. Mutahakkirleri sonları demek tamam mı? Bak bu kitaplarda ilmin islahlarıdır bunları bilmeye çalış ki e, kitap okurken ağır gelmesin. Mesela insanlar şikayet ediyor. Guraba mesela bir kitap çevirmiş ne? Akıtı Tahavie. E, i̇nsan diyor ki çoğu yerini anlamıyoruz ağır geliyor. Haklı insanlar. E, çünkü kitap başlı başına bir ağır yani istediğin kadar Türkçeleştirmeye çalış bazı şeyler olmuyor. İlim olmayınca temel olmayınca olmuyor, anlaşılmıyor. Bu normal bir şey. Ama bu türlü lafızları fukhetmeye çalışırsan, kafanda tutmaya çalışırsan, o kitaplar basit gelir sana. Çok basit gelir, su gibi yani, hikaye okuyormuşsun gibi gelir yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Ha. O yüzden mutakaddim eşariler dersek, mesela selef için de koyalım. Mutakaddim selef dersen selefin ilkleri. Mutakir evet. desen selefin sonradan. Tamam, mutakir sonra demek, mutakaddim önce demek. Hı. Evet. O zaman diyoruz ki bu üçüncü taife, diyorlar ki iman doğrulamaktan, tasdikten ibarettir. Ve bu, bunu söyleyen kimlerdir? Eşarilerin mutakilleridir. Peki Ahmet, bunların sözlerinin de sonucu neye götürüyor? Aynı ikinci taifenin gö sözüne götürüyor. Bunlara da göre iblisin mümin olması lazım değil mi? Evet. Çünkü neden? İblis Allah'a yalanladı mı? Hayır. E, tasdikledi Hayır. mi? Tasdikledi. Hatta Allah onu lanet ettiği zaman bile Allah'ın izzetine yemin ederek e, ayrıldı. Yani ayrıldığından kası şu, Hani ben onları saptıracağım diyor ya. Saptıracağım derken Allah'ın izzetine yemin ediyor. Bak hatta Allah'ı öyle bir e, tasdikliyor ki izzetine dahi yemin ediyor Allah'ın. Allah onu lanet ettiği halde. izzetine yemin ediyor ve izzet sıfatını bile kabul ediyor. Bak isim sıfatlarda da iblis işi biliyor yani. Anladın mı? İblis e, e, Allah'a kesinlikle yalanlamadı. Tasdikledi. O zaman bu üçüncü taifenin dediğine göre eğer iman sadece tasdikten ibaretse bu mutakir eşarların dediği gibi o zaman iblisin de mümin olması lazım. Buradan Dün aynı bazıları iblisin Allah'ın alim sıfatını iptal ettiğini söylüyorlar bu doğru mu peki hemen konu üzerinde sorayım dedim de yok ya bunu şimdi sorma tamam tamam mı bunu dersin tamam. sonunda sor e, çünkü neden sana Word dosyasını attığımı hatırlamıyor musun evet ha Word dosyasında bir şartım vardı dersle alakalı hatırlıyor <gülüyor> musun kesinlikle ders harici soru sormayacağım tamam mı ha tamam hocam. evet çünkü ben bunun tecrübesini sıkıntısını çok yaşadım girdiğin zaman ders ona dönüyor bitiyor tamam. olay tamam mı Zaten topu topu burada 50 dakika ayırıyoruz. Onu da sadece asıl mevzumuza vereceğiz. Tamam mı? O senin söylediğin önemliydi. Onu konuşuruz. Evet. Şimdi diyorlar ki iman tasdiktir ve bu yeterlidir diyorlar. Bunlara cevap verdik. Şimdi bu da, bu da üçüncü tayleti. Bir de dördüncü tayletleri var bunların Ahmet Asıl taylet ve Bunlar da işte ehli sünnete en yakın olan bak şimdi ehli sünnete en yakın olan mürciye fırfasıdır bunlar Evet. Bunlar Ehl-i Sünnet'e en yakın olan Mürciye Fırkasıdır. Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki ee, iman Dil ile ikrar Kalp ile tasdiktir diyorlar evet hocam. Dil ile ikrar Kalp ile nedir? Tasdiktir Azalar şey Ameller ama ne diyorlar? Ama ameller imandan değildir Bunun da işte ilk sahiplenenlerden Hammadi bin Ebi Süleyman Evet hocam hatta sonra Hama, nasıl onun ismi e, Hammad bin Ebu Süleyman al Bağdadi. Tamam mı? Evet. bin Bu Hammad bin Ebu Süleyman büyük bir selef alimi Ahmet. Tamam mı? Evet. Büyük bir selef alimi ve bir sürü kişiden, bir sürü selef aliminden, meşhur selef aliminden teskiy almış bir kişi. Ve fıkhiyle, zühdlüğiyle, ibadetiyle meşhur bilinen büyük bir alim. Tamam mı? Tamam evet. mı ancak bu konuda bidat bir laf söylemiştir. Olabilir. Hani sünnet, bir insan ehli sünnet olabilir ama bir nazında bidata düşebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diyoruz ki bu Hammad bin Ebü Süleyman ilk bunu şey yapmıştır. Ebu Hanife de onun bu sözünü taklit etmiştir. Ebu evet. Hanife Hammad bin Ebü Süleyman'ın sözünü taklit ederek bu görüşe varmıştır. Nedir? Taklit. Yani benimsemiştir onun görüşünü. Evet. Hammad bin Ebü Süleyman'ın getirdiği deliller ona cazip gelmiştir. Ameli imandan çıkararak o zaman diyoruz ki bunu ilk çıkaran Hammad bin Ebi Süleyman'dır. Her ne kadar ihtilaf varsa da, ilk çıkaran kim oldu? Ama diyoruz ki bunu ilk çıkaran arasında bu e, kavli bidatı Hammad bin Ebi Süleyman'dır, büyük alimdir. Allah kendisinden razı olsun, bir hata etmiştir. Allah onu affetsin, tamam mı? Ama hiçbir zaman ona bidat ehli diyemiyoruz, mübdedi diyemiyoruz. Çünkü mübdedi ismi faildir. Mübdedi bidat ehli kime denir? Bidadı, bidadı üzerine galebe çalmış insana bidat ehli denir. Yoksa adam başlı başına ehli sünnet ama bir hata yapmış işlerinden dolayı tamam mı? Evet. Bu bunu hiç bir zaman bidat ehliyanmaz ve kimse Hammad bin İbili bundan dolayı bidat ehli dememiştir. Aynı şekilde Ebu Hanife de öyle. Şimdi Ebu Hanife de e, bu görüştedir. He işte alimler bazı ilmi mehlî ihtilaf etmiştir. Ebu Hanife bu görüşten döndü mü değil mi? Dönmedi mi? ama Allahu alem racih olan görüş Ebu Hanife'nin bu görüşünden dönmedi. Tamam mı? demiyoruz kesin ama allah Alem raci olan görüş, baktığın zaman araştırmaya indiğin zaman, meseleyi ilmi olarak ettiğin zaman orta, ortaya çıkıyor ki Ahmet, Ebu Hanife bundan dönmemiştir. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin meşhur ashabına bak, bu görüş, bu görüş üzerine devam etmişlerdir ve ölmüşlerdir meşhur ashabı. Çünkü evet. e, usulde kaydedir ki bazı insanın görüşleri ashabına bakarak alınabilir. Bakıyorsun ki bütün meşhur ashabı bu konu hakkında, tamam mı? E, ameli imandan çıkarmışlardır. Mesela bunların en başında gelen e, İmam Tuhavi. <gülüyor> tamam mı? İmam Tuhavi mesela. Yine i̇bn ebil İz mesela, Guraba'nın bastığı. Bak ona, der ki Ehl-i şey arasındaki ihtilaf lafzıydır. Halbuki lafzı değil, o gelecek. Alâ kulli hal. Peki bunlara ne diyoruz biliyor musun Ahmet? Bak bu lafzı unutma. Evet. Bu lafzı unutma. Ebil'ini unutsan, bundan öncekini unutsan kızmam ama bunu unutsan kızarım, tamam mı? Bunu unutmayacaksın. Bunlara ne, de, ne deniyorlar? Ne diyorlar biliyor musun? Ehli sünnet olmuşlar. Bunlar ehli sünnetler ama diyorlar ki amel e, kalbile tasdik dille ikrardır. Azalar azalarla amel imandan değildir. Bunu diyenler evet. mürciyetül fukaha. Tamam mı? Evet. Mürciyetül fukaha yani fuk fukahaların mürciyesi. Tamam mı? Evet. Hangi kitapta mürciyetül fukaha dediğin zaman aklına gelecek şunlardır. Bunlar ehl bunlar ehli sünnet alimleri işte Hammad bin Süleyman, Ebu Hanife ve bunların ashabı, Kûfe ehli vesaire, sairı, bir kısmı vesaire aklında bu fukahalar gelecek. Bunlar ehli sünnet ama bu konuda bir tatil düşmüşlerdir. Mürciye fukaha dedim mi aklına o gelecek. Bak evet. dikkat et hiç alimler onlara mürciye deyip kestirmemiştir. Çünkü mürciye kötü bir lakaptır, değil mi? Evet. Mürciye dediğin zaman bu 12 fırkadan hepsi içine girebilir. Allah korusun. Şimdi biz bunları ebür dalalete düşmüş mürciye fırkaları gibi aynı derecede mi sayacağız? de O evet. zaman alimler bunlara mürciye dememişler yanına bir izafe koymuşlar. Demişlerdir ki mürciyet-i fukaha yani fukahaların Hı. mürciyesi. Fakihlerin mürciyesi. Yani bunlar fakihlerdir, alimdir. Ehli sünnet alimidir ama bu konuda işte Bu konuda şey hata etmişlerdir. Anladınız mı? Evet. Yani düşün bir adam başlı başına isim sıfatlarda, imanda kader, şey, isim sıfatlarda, kaderde, e, tam mı? Böyle bütün bu eee dinin e, imanî mevzularda tam ehli sünnet e bir mevzuda hata etmiş, bunu çıkarayım anlamadım. değil. Şey, bunu çıkar elbette, buna bir hatayle değil. Tamam mı? Bu hiç evet. kimse mi yapacak? Adaletli bir şey değildir. Tamam mı? Anladım. Evet. Bunu da anladık inşallah. Evet. İşte o zaman e, diyoruz ki bu işte bu saydıklarımız bizim yani mücevher kasanın en meşhurleridir. Evet, tamam. Evet. Şimdi bak çok önemli bir şey söylüyorum. Dikkat et. Evet hocam. Şimdi. Bak bir önemli bir yer söyleyeceğim. Sen de şunu söyleyeyim ki hem meseleyi iyi tasavvur edesin, bunun semeresini göresin. Sen <gülüyor> de mesela Kur'an'ın bastığı şey Akidatut Tahaviye şerhi var mı? Var hocam. Onu kim şerh etmiş? İbn Ebil İzil Hanefi. Değil evet. mi? Evet, evet. Birazdan bir şey söyleyeceğim. O kitapta onu görürsen sakın itibar etme çünkü orada İbn Ebil İzil Hanefi hata etmiştir. Evet. Tamam mı? Bak şimdi. Ne dedik biz? Neciyetü't <gülüyor> Fukaha var. Tamam mı? Mürciyetül fukaha. Bu mürciyetül fukaha ehl-i sünnete imanın tarifine mukalefet etmişlerdir. Ne demişlerdir dedik. Demişlerdir ki bunlar iman, dille, ikrar, kalb ile tasdiktir. Ehl-i sünnet denemiş, dille, ikrar, kalb ile tasdik azalarla amet. Evet. Şimdi bazı alimler, hatta şeref alimlerimizden bazıları demişlerdir ki e, bu mürciyetül fukaha ile Diğer ehli sünnet alimlerinin arasındaki ihtilaf aslında gerçek ihtilaf değil de lafzı ihtilaftır. Sadece lafızda farklılık var. Yoksa aslında aynı şeyi söylüyorlar diyorlar. Evet. Tamam mı? Böyle. Aynı şeyi söylüyorlar. Bunu İbnu Ebil Ezil Hanefi de diyor. Diyor ki, İbnu Ebil Ezil Hanefi diyor ki Ebu Hanife olsun, İmam Tahavi olsun tamam mı? Bunların hepsi aslında e, diğer ehli sünnet e, imamları gibi aynı şeyi söylüyorlar sadece lafızda farklılık var. Yani lafzi farklılıklar var. Sonuç olarak mana olarak aynı diyorlar. Tamam mı? Ama evet. diyoruz ki Allahu alem. Burada İbnü Ebil İs hata yapmıştır. Buradaki e, ihtilaf lafzi ihtilaf değildir, hakiki ihtilaftır. Bilakis e, mana olarak da fark vardır. Ehl-i sünnetle muhalefet vardır burada. Lafsi bir ihtilaf yok. Tamam mı? Çünkü delil bunlara sorduğun zaman amel imandan gelmiyor, yok diyorlar. E peki Ehl-i göre amel imandan cüz değil mi? Al sana ben mani, mana olarak ihtilaf var. O yüzden o, o kitapta oraya gördüğün zaman itibar alma fazla. Tamam mı? Orada İbn-i Ebu'l İz hata yapmıştır. Çünkü Ebu, Ebul, biz de bu manada mürciyelerden e, esin, esinlenmiştir. Tamam mı? Mürciyelerden esinlenmiştir. O yüzden diyoruz ki, mürciyetül fukaha ile selef alimlerinin imanın tarifindeki ihtilafları hakiki ihtilafdır. Lafzı ihtilaf değildir, gerçek bir ihtilaftır. Tamam mı? Manada Hı. manaya tesir eden bir ihtilaftır. Evet. Hatta bunu, yani bunun hakikaten manen dahi ihtilaf olduğunu şey de söylemiştir biliyor musun? Mesela Şeyh Binbaz da söylemiştir. Demiştir ki hayır, lafzı ihtilaf değildir, bu gerçek ihtilaftır. Evet. Şeyh Binbaz, hatta Şeyh Elbani dahi bunu söylemiştir. Mesela Şeyh Elbani bunu nerede söylüyor? <Gülüyor> Mesela bu gurabanın bastığı bu tahavi şerhi var ya. Evet. Mesela Elbani'nin ona tahkiki var, tamam mı o kitaba? Tahkik etmiş Elbani. Tahkik ettiği diltnotta söylüyor bunu, e, şeyin hakiki olduğuna dair, hilafatı. Yani, evet. yani söylüyor, diyor ki, burada mürciyet-ül fukahalar ehl-i e bu konuda muhalefet etmişlerdir, hakiki olarak da. Tamam evet. O yüzden bu aklınız için, bunu bazı kitaplarda görebilirsin, İbn-i Ebu'l İzdin dışında da, bazı bazı alimlerde görebilirsin bunu. Diyorlar ki, aslında mürciyet-ül ile ehl-i sünnet arasında, İmanın bu noktasında hiçbir fark yoktur. Sadece lafızları farklı farklı kullanmışlardır. Yok burası yanlış. Hem lafızlar farklı hem de lafızın delalet ettiği manada da bunlar muhteliflerdir. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi sonra mürciye tükükü, amel imanından cüz mü? Demin de anlattım sana, mürciyenin 12 taifesi de icma etmişlerdir ki, amel imandan cüz değil. E nasıl bunu biz şey yapacağız, lafz-ı ihtilahtan ibaret olarak zikredeceğiz? Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. He. Şimdi devam Bak şimdi. Ee, çok önemli bir yere değineceğim bir 10 dakika falan daha sürecek dersi bitireceğiz tamam mı? Evet, 10-15 dakika daha sürecek dersi bitireceğiz. İnşallah. Bak şimdi çok önemli ama. Tamam hocam. İyi şimdi yani. e, harici demek istemiyorum dedim ben geçen derslerde de tekfirden esinlenmiş bazı e, insanlar tamam mı? Tamam, hocam. Mesela tekfirden uzak olanlar için ama haklı olarak tekfirden uzak olanlar için ne diyorlar? diyorlar ki siz mürciyesiniz diyorlar değil mi? tekfirciler bize mesela evet, bazı evet. insanlara veya diyorlar ki işte Elbani Mürciye, Binbaz Mürciye, Hüseyin Mürciye neden? Evet. İşte yok yok şu, şu devlet başkanları yok şunlar şunları vesaire tekfir etmediklerinden dolayı değil mi? Evet, diyorlar evet. ki mürciye bak şimdi bu mürciye lafı ister bunu tekfirciler kullanıp desin ister başkası Örneğin mevzumuz asıl tekfirci değil ben meseleyi örnek vermek için tekfircilerim kim olursa olsun bu Böyle lafı söyleyen bir insan bu konuda çok cahildir demek. Yani böyle lafını söylemesinin sebebi cehaletinden kaynaklanıyor bunun. Sesim geliyor mu? Geliyorum, ha, geliyorum. Cehaletinden kaynaklanıyor. O yüzden bak, sana olsun, bana olsun, Elbaniye olsun, başkasına olsun, önemli değil. Birisinin laf attığını görürsen, sen mürciyesin, yok Elbaniye mürciye, yok Binbaz mürciye vesaire. Bunları duyduğunuz zaman Ahmet... Şöyle bir ön mukaddimeyi bilirsen, e, meseleyi karşı tarafa ilmi olarak sunabilirsin ve bu karşı tarafı düşündürür Bak şimdi, bugün Selef adı altında, yani ben Selefiyim diyerek dünyada e, kabı olarak iki, tane, iki fikir akımı var değil mi? Birincisi, evet. e, tek, tekfiri, tekfirde aşırıya gidenler değil mi? evet hocam birincisi, aslında 3 tane diyebiliriz birincisi tekfirde aşırıya gidenler birincisi neredeyse mürceye kayanlar şey, ikincisi de neredeyse mürciyeye kayanlar üçüncüsü de tam ehli sünnet olanlar evet, hocam. o tam ehli sünnet olanlar da kim biziz tamam mı? Evet. He. şimdi bu tam mürceye kayanları saymıyoruz konumuz o değil geriye kalan gerçek ehli sünnetle tekfire kayanlar ve bu iki grup da kendilerine dünyada şu an ne diyorlar? selefiyim diyorlar tamam mı? evet hocam. Ancak bu tekfire kayan selefiler gerçek selefilere ne diyorlar? Diyorlar ki siz mürciyesiniz. Neden? Onlar gibi tekfir etmediğimizden dolayı. Şimdi bunların bu lafsı onların cehaletinden kaynaklanıyor. Bunlara o zaman şöyle bir mukaddeme sunulur. Şöyle der. Senin bu mürciye lafzının içine ne giriyor dediğin zaman ne diyecek sana? Sana bir şeyler demesi lazım değil mi? Yani sende, sende mürciyenin bazı vasıflarını ispatlaması lazım. Evet. Tamam mı? Sende mürciyenin itikatla alakalı bazı vasıflarını zikretmediği müddetçe onun davası onun sana karşı söylemiş olduğu söz batıldır. Şimdi bakalım, hanım. Beş tane önemli nokta söyleyeceğim. Bu beş, ta bu beş tane önemli noktaların herhangi bir tanesinin Sende bulunması veya Binbaz'da bulunması veya Elbani'de bulunması veya Bende bulunması veya Ahmet'te, Mehmet'te bulunması onu mürciyelikten kurtarır. Onu mürciyelikten kurtardığı an bu vasıflardan bir tanesi o tekfiricinin sözü batıla çıkar. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir, beş tane şey sayacağız. Evet. Eğer bu beş şey, evet. bak bu beş şeyden herhangi bir tanesi sende bulunursa, Tamam mı? Ve o beş şey, o sende bulunan o vasfa muhalefet eden o vasfı ortadan kaldıracak kadar önemli bir şekilde muhalefet eden bir şey bulunmadığı müddeti sende sen mürciye değilsindir. Ehli Ve bu tekfircinin görüşünü bo boşa çıkarır. Tamam mı? Hı hı. O zaman beş tane sayacağız. Bir. Ha bir de şu önemli. Bak şimdi Ahmet. o beş taneyi saymadan şurasını burasını atlarsak çok kötü yapmış olur. Elhamdülillah aklıma geldi. Bak şimdi bu beş şeyi sayacağız ama ortada bundan önce şöyle bir şey var. Ahmet, bu tekfircilerinle, bak bu tekfircilerle gerçek, yani Selefi'yim diyen bu tekfircilerle gerçek Selefilerin alimleri ortak değil mi? Geçmiş alimleri ortak değil mi? Evet. Yani evet. alimler ortak. Yani e, ikim, hepimiz İbn-i Teymi'yi kabul ediyoruz. Muhammed bin i kabul ediyoruz. İşte Hasan-ı kabul ediyoruz. İbn-i kabul ediyoruz. E, İmam El-Berbehari'yi kabul ediyoruz vesaire. Değil mi? İmam Malik, Dört Mesih İmam, hepsini kabul ediyoruz. Alimlerimiz ortak. Ha müteahhir alimlerimiz, sonradan alimlerimiz gelen günümüzde yaşayanlar ayrıdır. Onlara göre işte Bilmaz şeyin onların alimleri değildir. Bize göre de onların bazı alimleri bizim alimlerimiz değildir. O ayrı bir mesele. Ama bu geçmişte hani selef dediğimiz alimler var, onda hem fikiriz, muttefikiz değil mi? Hemfikiz. İşte o yüzden, sen şimdi bizim bu beş şeyi söylememiz e, bizim için önemlidir ama tekfircinin için önemli olmayabilir der ki sana mesela. Ya bana ne o beş tane şeyden, e, o beş taneden herhangi bir tanesinin sende bulunması ben ilgilendirmez. Ben sana yine müjde ederim diyebilir. böyle bir ihtimal olduğu için biz bu kapıyı onlara açık bırakmayacağız. Ne yapacağız Halim? Ne yapacağız Ahmet? Bu beş şeyi söylerken bir de bunu hangi alimler söylemiş sele âlimlerinden evet. tamam onların kapıları tamamıyla ne olacak? Kapanacak. Çünkü geçenlerde benim sevdiğim bir arkadaşla. Yani seviyorum Allah için ama e, maalesef bu tekfir mevzusunda anlaşamadığımız birbirimize ettiğimiz e, bazı noktalar var. İnşallah Rabbim düzeltir, birbirimizi anlarız, tamam mı? Bu mesela bu konu hakkında biz onunla böyle bir e, küçük bir münakaşa yapmıştık. Ben bu bu şekilde yaklaştım ona, tamam mı? Hı hı. Yani iyi olduğunu zannediyorum inşallah. O biraz frenlemiştir belki kardeşim. Tam bilmiyorum şu anki gö e, görüşü o konu hakkında ne ama o onu frenledi bu söylediklerim. Ve bu söylediklerim şimdi sayacağım şeylerle alakalı. O yüzden sana mürciye dediği zaman sen dersin ki ya bana mürciye vasıflarını ispatlarsın, nedir, kim, nasıl mürciye olur veya bir insan ne yaparsa mürciyelikten kutsalır. Ya bunu bana söylersin ve ispatlarsın delilleriyle ya da sen davanda batılsın. Şimdi ahmet, beş şey söyleyeceğim. Bu beş şeyden herhangi bir tanesi sende bulunursa sana bir insan mürciye diyemez. Birincisi, sen eğer dersen ki veya ben eğer dersem ki veya binbaz diyorsa ki veya elban diyorsa ki her neyse. İman artar ve eksilir diyorsa bak şimdi iman artar ve eksilir diyorsa o mürciyelikten kurtulmuştur. Evet. evet. Şimdi bunlar sana mürciyeliyor ya sen tekbir etmiyorsun diye. Sen iman artılır eksilir diyor musun Ahmet? Evet hocam. Sen, işte o zaman bunlar davasında batıl oldu. Çünkü iman artılır eksilir diyen mürciye olamaz. Evet. Delil ne? Delil ne? Bak şimdi. Hiç mürciye böyle demememiş. Şey diyorsun. ne diyor biliyor musun? Şimdi. Hani o sana der ki bana ne ya ben bu kaydı almıyorum diyebilir. O ayrı bir mevzu. Şimdi akıllı bir tekfirci demez. Yani aklı başında birisi demez. Tekfirci veya başkası demez. Çünkü onlar da biliyor ki mürciyeler kesinlikle iman artmaz ve eksilmez diyor. Sen artar ve eksilir diyorsan mukalevet ettin yani mürciyeyi. Anladın mı? Ha, bunu akıllı bir, demez. Şey, akıllı bir tekfirci demez. Dememesi lazım. Ama e, diyelim ki dedi de olabilir. Şimdi bak o zaman diyoruz ki birinci şey. Ses var mı? Var adam. O zaman diyoruz ki birinci şey, iman artar ve eksilir, diyen mürciyelikten kurtulmuştur. Evet. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi bak, İmam el berbehari. Bak, bunları unutmayacaksın. Çünkü bu alimleri bilmen lazım ki onların kapıları kapansın. Hı -hı. Çünkü aksalı derse ki, bana ne derse ki bak, e, bizim selef alimlerimiz böyleydi, bizim ortak kabul ettiğimiz. Anlatabiliyor muyum? Senin, Hı -hı. Se, senin gibi ne söyleyen alim var, ne delindir delil var. Anlatabiliyor muyum? Yani bin senenin... dört ee, e, söylemediği şeyi sen şimdi mi söylüyorsun günümüzde? Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu onu bitirir zaten. O yüzden bak, in, bir insan derse ki, el-imanı yazıydı ve kus iman artar ve eksilir, bu mürciyelikten kurtulmuştur. Evet, evet. Ama dediğim kaideyle, buna muhalefet bir şey, e, tamamıyla külli bir muhalefet görülmeyecek. Tamam mı? Evet. Buna, de, Bunu söyleyen alimlerimizden kim var biliyor musun? el -imam, yani e, İmamul berbehari el İmamul ül berbehari var. Bunun İmam Berbahari selef âlimlerimizden ve Şerhü Sunne adlı eseri var mı? Tamam mı? Diyor ki orada bak orijinal lafzı diyor ki men kâle el îmânu yezîdu ve yenqus Her kim iman artar ve eksilir derse fekad berî amine'l e ircâ'i kullihi evvelihi ve başından ve sonundan tamamından beri olmuştur bu kişi diyor. İmam Berbahari görüyor musun? Şimdi sen iman artar ve eksilir dediğin an bundan kurtuldun. O yüzden bugün elbette ister atanlar işte o mürciyedir veya binbaz mürciyedir, elbette işte usayım Bunların hepsi heves. Onlar gibi tekfir etmiyorsun ya ondan dolayı mürciye. Bu adaletsizlik, bu bunlar bu hangi ayetin kapsamına giriyor biliyor musun? Hangi ayete muharefe ediyorlar biliyor musun bunları söyleyenler? Bir topluluk kim duymasını size adaletsizlikten ulaştırmaz. Ulaştı ulaştı ulaştı Gel bakalım. ilmi kaydeleri, kuralları öne önlere, önümüze öne dökelim. Ehli sünnetin vasıflarını, mürciyelerin vasıflarını öne dökelim. Bunların mürciyelerin vasıflarından hangisi var? Bunların mürciyelerin vasıflarından hangisi mevcut? Bilakis mürciyeye muhalefet ettiğinde tam ehli sünnet olacağını vasıflar var bu alimlerde. Bunlardan bir tanesi hepsi de Elbani'de dahil iman artar ve eksilir diyor. Tamam Birincisi o. <gülüyor> tamam Burayı anladın mı? Tamam. Birincisi bu. Hatta e, bunu sadece bak şeyde değil yani İmam el-Berbehari değil, bunu Ahmet ibni Hanbel mesela e, Hallel'in sünnesinde tamam mı buna yakın lafı, buna buna benzer şeyler e, söylemiştir İmam-ı Ahmet'te tamam mı evet. sünnesinde Hallel'in evet. sünnesinde e, İmam-ı ah Ahmet'ten buna benzer söz, söz söz vardır tamam mı bu İmam-ı Berbehari'nin dediği gibi Çünkü bunun sebebi ne biliyor musun Ahmet? Mürciye ne diyor? İman bir tek cüzdür, cüzlere bölünmez diyor ya. Evet hocam. Bundan dolayı kim işte derse ki iman artar ve eksilir. Çünkü iman neyle artar ve eksilir? Cüzlerin gitmesiyle, değil mi? Tamam mı? Evet. Otomatikmen sen burada onların usullerinden bir usule tam bir muhalefet etmiş olduğun için mürcii olamıyorsun burada. Mürcii olmamış oluyorsun alhamdullah. Tamam mı? Evet, hocam. Peki ikinci şey ne? Sen onu yaptığında sana kimsenin mürcii diyemeyeceği. Her kim derse ki Ahmet İmanda istisna caizdir. Her kim derse ki, imanda istisna caizdir. Bu kişi ir, mürciyelikten kurtulmuştur. Sen diyor musun İslam'da şey imanda istisna caiz? Evet diyorum. He, Ben de diyorum. Elman diyor, bazı şeyim diyor vesaire, şakma diyor vesaire. Ne diyorlar bunlar? Bunlar diyorlar ki imanda istisna caizdir. O yüzden istis imanda istisna caizdir diyen bir insan gördüğün zaman bil ki o mürciye değildir aslında. Ta ki o sözüne eden bir şey olmayacak kadar. Tamam mı? Bunu mesela kim söylüyor bizim selef alimlerimizden? El İmam Abdurrahman İbni Mehdi var. Tamam mı selef alimlerimizden? Bunu söylüyorlar ve hangi laf kullanıyor biliyor musun? Abdurrahman İbni Mehdi diyor ki Aslul irca adamul istisna mürcieliğin aslı istisna yapmamaktır. Bak şimdi. Mürciyelikten bahsediyor ha. Diyor ki mürcieliğin aslı istisna yapmamaktır. Demek ki sen istisna yaptığın zaman mürciyelikten kurtuluyorsun. Evet, evet. Çünkü mürciyelerin usulü neymiş, istisna yapmaman. Sen İl ne zaman ki dedin ki İs İslam'da istisna caiz, yani ben inşallah müminim denen caiz, o zaman ne oldu? Mürciyeden kurtuldun, ee, mücideye girdin. Neden? Çünkü mürciyeler ne diyorlar? İman kamildir. Niçin sen istisna yapacaksın diyorlar. Tamam mı? Evet. Merhaba. Tamam. Evet. Üçüncüsü Ahmet, ya söylediğin zaman. Ki bunun bunu sadece üçüncü şık olarak söyleyeceğiz. Tafsiline pek girmeyeceğiz. Bu ileride gelecek. Çok önemli ama bu şey. Bu Hı. ileride tekfir mevzularıyla da alakalı. Bir, tamam mı? Hı. Hı. Şimdi. Üçüncü şey bunu yaptığında, buna itikad ettiğinde, buna inandığında seni mürciyelikten kurtaracak, seni kimsenin mürciyelikle vasf edemeyeceği üçüncü şey Ahmet, mürciyeler azalar Hı. ile yaptığın herhangi bir ameli, dini ameli demiyorum, dine muhalefet olan bir ameli tamam mı? Bak, azalar ile lafızlarıma dikkat et, önemli, karışmasın azalar ile dine muhalefet eden, yani haram dine muhalefet eden herhangi bir ameli yapmayı küfür görmüyor mürciyeler. Yani sen azalar ile hangi küfrü ameli işlersen işle, onların katında küfrü değil o, onların katında bu amel küfür değildir. Tamam mı? Bak şimdi dikkat et, amel küfür değildir diyorlar. Bunu İbni Teymiye mesela kitabında Sarimul Meslul adlı kitabında bunu zikretmiştir İbni Teymiye. Mürciyeler azalar ile amelin ameli yaparak bir insan kafir olmaz, küfre girmez diyorlar. Hatırlıyor evet, musun? Azalar ile amel. Bak şimdi mesela ehl-i sünnette azalar ile amel işleyerek küfre girersin değil mi? Mesela bir insan diyelim ki Kur'an'ı yırttı. Evet, Bu insan küfre girer. Veya tuvaletin delilini aldı attı. Değil mi? Bak bunların hepsi azalarla amel değil mi? Evet, Bunlarla yani. kafir olursun veya Türk Peygamber Nebi Soselim'i öldürdün. Bak bunların hepsi evet. azalarla amel, değil mi? Bir sürü örnek verebilirsin veya işte Resulullah Soselim'e sövdün, Allah'a sövdün. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ne? Azalarla amel değil mi? El evet. sünnete göre bu azalarla amel kendi başına nedir? Küfürdür, değil mi? Bunları evet. yapan da kafir olur, doğru mu? Doğru Hiç beyan ediyor? Şimdi kişileri konuşmuyor. Ama mürciye göre bunlar küfür değildir, azalarla amel küfür değildir diyorlar. Bak şimdi, mürciye desen ki ama, şimdi dedi ki Allah Kur'an'da ne diyor? Ee, bir topluluğa kim bilmez, sizi adaletsizlikten Böyle deyip kesmiyoruz. Mürciyeler biraz daha açmamız lazım. O yüzden şöyle bir örnek verelim. Bak şimdi, mesela bir mürciye desen ki mesela veya desen ki şöyle anlatayım. Mesela mürciye ne diyor biliyor musun? Diyor ki, e, Allah'a veya Allah'ın dinine söven kafirdir diyorlar. Bak şimdi, dikkat et. Allah'a veya Allah'ın dinine söven kafirdir. veya Kur'anı yırtan veya Peygamberi öldüren vesaire kahfedir diyorlar Kur'an'ın tuvâatin delini atan kahfedir diyorlar. Baksın bunlar hepsi adı. Peki selefi ne diyor? Sünni olan selefî yani biz, ehli sünnet biz ne diyoruz? Biz de aynısını diyoruz diyoruz ki Allah'a söylemek ve Rasulüne söylemek şey Allah'a seven veya Rasulüne seven nedir? Kafirdir. Ancak aralarında fark var ama işte bu fark çok ince bir fark. Burada maalesef bazı ehli sünnet alimlerimiz bile ufak tefek yanılgıya düşmüşlerdir bu noktada. Bu bunu o yüzden şimdi açmak istemiyorum tamam mı? Burası şimdi Hı -hı. açmak istemiyorum ama bu çok önemli bir nokta hani. Hı -hı. ikisi de diyor ki evet Allah'a ve Resulüne söylemek küfürdür. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Hı -hı. Ancak aradaki fark ne biliyor musun? Ehli sünnet selefi bir insan Allah'a sövme küfürdür derken ne, neyi diyorlar biliyor musun? Allah'a sövmenin bizzat kendisi, o sövme olayının var ya sövme kendi başına, başlı başına bir küfürdür diyorlar. Yani Amen. sövmenin kendisi küfürdür diyorlar. Tamam mı? Ancak e, mürciye böyle demiyor. Mürciye ne diyor biliyor musun? Sövmenin kendisi küfür değildir. Sövme küf küfre girmene sebep olan şeydir. Yani nedir? Bir insan, bir insan diyorlar ki kalben sövmeyi haram kabul etse bununla beraber Allah'a küfür etse kafir olmaz diyorlar. Tamam mı? Evet, Allah'a bak şimdi. Bir insan Allah'a sövse ve söverken de sövmenin haram olduğunu bilse haram. Yani dinden çıkarmaya, çıkaran haram bilin. Normal haram olduğunu bilse bu adam nedir? Kafir olmaz diyorlar. Tamam mı? Ama diyorlar ki e, kafir olmaz diyorlar. Ama diyorlar ki e, bunu helal kabul ederse yani Allah'a sövmeyi helal kabul ederek söverse o zaman kafir olur diyorlar. Tamam mı? O zaman bak aralarındaki fark ne? Selefi Allah'a sövmek küfürdür Allah'a söven kafirdir diyor. Mürciye de diyor ki Allah'a söven kafirdir. Ancak Selefi diyor ki sövmenin kendisi kendisi başlı başına bizzat küfürdür. Ancak Mürciye diyor ki Mürciye sövmenin kendisi küfür değildir diyor. Dikkat et. Bak sövmenin bizzat kendisi küfür değildir. Ne diyor bunlar? Diyorlar ki küfre alamettir. Küfrün delilidir bu küfre ama alamettir. Yani mürciye amelin kendisini küfür diye vasıflamıyor. Tamam mı? Tamamdır. Evet. Çünkü mesela onlar bazen görürsün onlar bir adamı ne yaparlar? Tekfir ederler Allah'a sövdü diye. Ama tekfir etmelerinin sebebi bak şimdi ameli küfür gördüklerinden amelin bizzat zatını küfürü gördüklerinden değil. Neden? Bunu ileride daha açacağız. Tamam mı? Neden? Çünkü neden bunlar amelin zatını yani bunlar bizzat amelin zatını küfür görseler kendi e, usullerine muhalefet edecekler. Onlar bundan korkuyorlar. Neden? Çünkü nasıl şöyle bir fırka düşün ki bu fırka mürciye fırkası düşün ki bunlar ameli imandan cüz görmüyorlar. Az önce anlattık ya ameli imandan cüz demiyorlar. Bunlar amel imandan düzlemeyen bu insanlar nasıl herhangi bir ameli yapana kafirdesinler ki kendi usullerine karşışacaklar. Bundan dolayı diyorlar ki amelin bizzat kendisi küfür değildir. Anladınız mı? Yani bizzat kendisi küfür değildir amelin. Sadece e, a, o amel Allah'a söyleme küfür değil ama e, küfre de, delalettir. Yani ne? Kalben onun şeyine alamettir. Kalben Allah'a e, e, Allah'a küfür etmeyi caiz görüyor vesaire. Buna delalettir. Halbuki yok. Bir insan Allah'a küf küfür etmeyi caiz görmediği halde değil mi? Caiz evet. görmediği halde de Allah'a küfür edebiliyor. Doğru değil mi? Haram olduğunu zannediyor değil mi? Haram olduğunu biz halde de Allah'a küfür eden insanlar yok mu bugün? Evet. He? Bir insan evet. şunu bilse ki Allah'a e, sövmek küfürdür ama kafir olduğunu bilmezse bu kafir olur bu adam yine. Yani şey pardon. E, bir insan bilse ki günümüzde Allah'a sövmek haramdır ama dinden çıkaran bir şey olmadığını bilse buna rağmen adam küfre girer. Evet, tamam mı? Buna rağmen adam küfre girer. Çünkü amelin bizzat zatı küfürdür. Evet. Tamam mı? Evet. Bu, bu, bu, bunu biraz e, açacağız ileride. Daha, daha tavsillendireceğiz. Dördüncü şey söylüyorum. İki tane kaldı. Kısa bunlar. Şimdi bak. Bu dördüncü şey senin söylediğin zaman mürciyelikten kurtulacak. O yüzden sen şimdi bir insan sana mürciye dediği zaman sen diyeceksin ki ona bak kardeşim ben mesela şöyle şöyle amellerin zahirini küfür görüyorum mürciye görmüyor. E sen bana mürciye diyerek bana adaletsizlik yaptın. Bana onların vasıflarını verdin. Ama bak ben sana ağzımla söylüyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Bak ben sana ağzımla söylüyorum ki iman artar ve çirir. Sana ağzımla söylüyorum ki imanda istisna caizdir. Sana ağzımla söylüyorum ki e, azalarla amel işleyerek kişi kafir olabilir. Değil mi? Evet. Mesela azalarla amel işleyerek kişi kafir olur. almak mesela namazın terki ya. Anlatabiliyor muyum? Evet. Namazın, ama mürciyeye göre namazın terki kesinlikle küfür olmaz, ancak sen namazın terkini helal görürsen küfür olur. Biz diyoruz ki bu batıl, namazın terki bizzat, o terkin bizzat kendisi küfürdür yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani sen evet. tembellikten dolayı kılmazsan küfürdür. Evet. Ama mürciyelere göre yok, tembellikten dolayı e, sen kılmazsan, tamam mı, e, kafir kesinlikle olmazsın, ancak helal kılarsan olursun. Yani namaz evet. kılmamak helaldir. Böyle görsen olursun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Peki dördüncü şey ne Ahmet? Seni sen söylediğin zaman seni e, mürciyelikten kurtaracağım. Sen ders diyor? diyorlar ki, kesinlikle günahlar imana zarar vermez. Peki sen zarar verir diyor musun Ahmet? Evet. Verir diyorsun değil mi? Bazı günahlar var ki yaptığın zaman imanı eksiltir, bazı günahlar vardır ki yaptığın zaman imanı kökten siler. Ama sonuç olarak ne olur? Zarar verir imana. Ya eksiltir ya kökten siler değil mi? Ama mürciye ne evet. diyor? Günahlar imana zarar vermez. Tamam mı? Evet. Sen ne zamanki günahlar imana zarar verir dedin, seni mürciyelikten kurtardı. Al, bugün elbani mürciye mürciye diye bağıranlar, çırtkanlık yapan insanlar, kendileri de adları gibi biliyorlar ki Elbani iman şey amelin şey günahların imana zarar vereceğini söylüyor. Bu Elbani o zaman mücerretten kurtarıyor. Bunların dediği gibi değil yani. Atabiliyor musunuz? Örnek evet. Bunu bunu Ahmet e, şey e, yani buna im, bunu İmam Ahmed zikretmiştir biliyor musun? Bu dördüncü şeyi. Evet. Bunu İmam Ahmed zikretmiştir. Üçüncüyü İbn Teymiye zikretmiştir dedik. Bak hepsini alimlerimizi söylüyoruz, tamam mı? Bunların kapıları kapansın diye. Adam sana mürciye diyecek, sen diyeceksin ki bak İmam-ı e göre ben mürciye değilim, bak İbn-i göre ben mürciye değilim, bak el i̇mam Berbahari'ye göre ben mürciye değilim, bak Abdurrahman i̇bn Mehdi'ye göre vesaire ben mürciye değilim, tamam mı? Öyle okay. Ha sana göre mürciye kim tekrar seni böyle alimlerin karşısında, anladın mı? Beşinci şey, son dersi bitiriyorum ama kısa bundan, bak şimdi. Söyleyeceğin zaman seni mürciyelikten kurtaran. Özellikle ben Elbaniyi çok çok ziyaret istiyorum çünkü en çok mürciye damgasını yen maalesef Elbani. Bu şimdi biz dört şey saydık ya Ahmet. Bu dört şeyi de Elbani elü sünnet gibi kabul ediyor biliyor musun? Hı hı. Yani o zaman Elbaniyi böyle 10 mürciyeler gibi göremiyorsun. Tamam mı? Bunların söylediği gibi mürciye göremiyorsun Elbani. Anladın mı? Hı hı. Şimdi bu 5. şey söylediğinde yapacağım da seni şeyden kurtaracak mürciyeden kurtaracak önemli şeylerden bir tanesi de şudur abi. İman, selefin indinde neydi? Söz ve amel. Yani dil, e, dille söylemek, azalarla amel etmek, değil mi? E, Kalb ile tasdik etmek. İman budur. Ancak mürciye ne, ne, ne diyordu? Amel imandan ne diyordu? Cüz değildir, diyordu. Sen ne zaman dediğin ameli imana soktun, o zaman sana kimse mürciye diyemez. Peki Elbani, ameli imana sokmuyor mu? Sokuyor. O zaman nasıl diyeceksin? Bak, o zaman mürciyenin en önemli beş vasfını zikrettik elüşmeye mukayyev bu beş vasıftan da mü, e, beri elbani düşünsene ya en baba en kral kaydelerini söylüyorsun elbani elbani de bu beşi de yok Hı -hı. anladın mı o zaman nasıl elbani müzice edeceksin Hı -hı. e mesela bir insan gel gelip şöyle derse mesela o yani şöyle der mesela elbani müzice ufak tefek noktalarda esinlenmiş ama tevfizler böyle mi diyor he mı? Hayır hocam. O zaman bu teksizlerin Elbaniye karşı bu söyledikleri hepsi batıl. Hmm. Tamam mı? Çünkü onlar adaletsizlik yapıyor. Adam tam bir mürciye diyenler var. Yok işte adam tam bir böyle. O Allah'tan korkuyor. Atabiliyor muyum? Adaletsizlik yapmıyor. Tamam mı? Bundan dolayı zaten bak. E, İbn-i Mubarek, biliyorsun İbnül i Mubarek büyük selef alimlerimizden biri. Değil hmm. mi? İbnül i Mubarek e, şeye soruyorlar, adamın birisi, şeye soruyor eee şimdi eee şeyde Hallel'in sünnesinde tamam mı bak Hallel'in sünnesinde bir rivayet var bu beşinci şeyi ispatlama adına tamam mı adamın birisi geliyor Abdullah ibn-i geliyor diyor ki eteral irca yani irca'yı ir, sen irca görüşünde misin veya irca'yı mürciyeliği benimsiyor musun diyor tamam mı şeye evet. ibn-i Kale i̇bn Mübarek diyor ki el ve Ben diyorum ki yani sanki şunu demeye getiriyor Subhanallah. Ben diyorum ki iman söz ve amelden ibarettir. Irca. O zaman nasıl ben mürciyeliği benimsemiş oluyorum ki? Veya Nasıl mürciye görüşünde oluyorum ki? Bak görüyor musun? Karşı tarafın kendisine mürciye nispet etmesini nasıl def ediyor, reddediyor. Demek ki selef alimlerinin katı.